İyi günler efendim, iyi günler. Size de iyi günler. Hayırdır Karagöz'üm? Peki iyi gözükmüyorsun? Radyosyon kaptım herhalde. Aman Allah korusun. Niye, neyin var ki efendim? Gözüm kararıyor, başım ağrıyor. E, Canım tansiyondandır belki. Bende tansiyon yok acıyım artık. Her insanın aşırı yorgunlukta, streste tansiyonu inebilir, çıkabilir Karagöz'üm. Yok ben gazetede okudum. Evdeki kullandığımız aletler yüzünden radyosyona çokça maruz kalabilirsiniz yazıyordu. Kanser mi olurum Urmu olur beynimde Vay vay vay vay Genç yaşımda ne dertlere müptela oldum Allah'ım <gülüyor> Aman karagözüm aman karagözüm Ağzından yel alsın Dur hele bir beni dinle Elektronik cihazların yaydığı radyasyonlardan korkmalıyız Evet ama hiçbir cihazda Hemencecik bizi kanser filan etmez Bazı küçük tedbirlerle Onların da etkisinden kurtulabiliriz efendim Yok bağışıklık sistemimizi Zayıflatıyormuş İş ciddi yani Önlem alınmazsa büyüyebilir tabii ki efendim. Mesela cep telefonlarıyla görüşmemiz günde bir saatle sınırlı olmalı bak. O zaman kampanya yapmayan hatları kullanmalıyız. Nasıl yani Anlamadım? Allah Allah. Buldu mu ucuz konuşmayı kim takar bir saati? Konuş konuştuğun kadar. Ha, ondan. Bak doğru diyorsun. Ama acı var. Sadece senin alacağın tedbirlerle iş bitmiyor ki. Kablosuz interneti tercih edin diyor. Tamam hadi ben tercih ettim ama... ...komşudaki kablosuz internetten de etkileniyormuşum. Doğru, doğru. O zaman kabı kabı dolaşıp... ...kökten bu kablosuz olanları iptal etmeliyim. Oldu. Ee, öyle kolaydı o iş, tabii, tabii. Anlatacağım kardeşim, ikna gücümü kullanacağım. Olmadı, yöntem çok bende. ...tüplü televizyonların da hem kendi evimizde... ...hem de komşularımızda ...bizim yaşadığımız odalara dönük... ...olmaması gerekiyormuş efendim. İyi onu da hallederiz ikna gücümüzle. Beyaz eşyalar içinde geçerli... ...bu arkalarının bize dönük olmama olayı efendim. İşte burada çuvallarım. Bizim apartmanda var dört daire. Bana dönük olan diğerine... ...illaki tersten bakacak. Yok yok ben illa kanser olacağım. Başımın ağrısı arttı zaten. Üstelik miden de bulanıyor. Gözlerim kararıyor. Kara gözüm bunlar tansiyon belirtisi. Ayrıca bak sarı ışıklı ampulleri kullanmak gerekiyormuş efendim. Bu ampul meselesi bizim evde bir olaydır zaten. Tasarruflu diye aldık beyaz ışıklı olanlardan. Bu sefer alışamadık, geçtik yine sarı olana. Bu defa da gelen giden hesabınızı bilin tutkularından kurtulamadık. Yine geçtik beyaz ışığa. Şimdi de sen başka bir şey söylüyorsun. Oo. Ben söylemiyorum efendim, ben söylemiyorum ile ağızlar söylüyor. Tamam tamam anladık geçelim başka önlemlere. Bu bebek telsizleri var ya... ...onlar da tavsiye edilmiyor kara gözüm bak. bak ona uyarız. Uyarsın uyarsın çünkü bebeğin yok. Yok ondan değil. Bizden geçti de torun falan adına uyarız diyorum. Bu alet nasıl işitir anlamam zaten. ...bebeğin yanından onu duymayacak kadar uzaklaşacaksın... ...sonra bebek ağlarsa o sese geleceksin. Yahu sen gelene kadar çatlar o bebek be! Olsun efendim, olsun. Ciğerleri açılır. Tamam, tamam. Aldım sözümü geri neyse. Bakma öyle kötü kötü Karagöz. Çocuk konusunda gereksiz lakır diye açık değilim Hacivat. Ona göre. Aman iyi, kapalı ol efendim, kapalı ol. Ben de zaten programı kapatacağım. Hah, iyi kapattın. Ee, geldik yani sonra. Geldik Karagöz'üm, geldik. Efendim.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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor>